Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da yeni bir fikri takibe başlıyoruz. Ben Perin. Merhabalar, ben Ahmet Akşit. İki programdır. toplumsal tarihin 245. E, şimdi, yani Mayıs sayısında yer alan Türkiye İşçi Sınıfı Tarih yazımında Bahar isimli dosyayı ve yazarlarını radyoda bir dizi oluşturacak şekilde ağırlıyoruz. Bu dizinin üçüncü sırasında bugün e, Hakan Koçak konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür Hakan ederim. Bey, hoş geldiniz. Sağ ol. E, Hakan Koçak, Kocaeli Üniversitesi İktisadi İlimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünde. Ee, toplumsal tarihe ikinci defa e, yazıyor. Ee, yakınlarda çıkmış 2014 yılında iletişimden çıkmış Camın İşçileri, Paşabahşı İşçilerinin Sınıf Olma Yüküsü adlı kitabı yayınlandı. Şimdi konuşacağımız makalenin adı Salonlardan Meydanlara Doğru, 50'lerden 60'lara İşçi Hareketi, Grav Hakkı'nın peşinde. Şimdi e, yazınızın başında e, siyasi tarih açısından bakıldığında 50'leri, e, işte Mayıs 1950 seçimleriyle 27 Mayıs askeri darbesi arasında, gösterirken, emek tarihi açısından bakıldığında da gene e, 61 Saraçhane ile bitiriyorsunuz. E, neden? Yani niye siyasal tarihle emek tarihi arasında böyle bir e, zamansal fark var? E, ve bu başlangıç tarihi aslında ne? Emek tarihi açısından. Bunu sorarak başlamak istiyorum. Evet. E, kısaca şöyle denebilir herhalde. 1900 46 ile açılan yeni bir dönem var. E, sendikal hareket açısından. E, cemiyetler kanununda yapılan değişiklikle birlikte bir anda beklenmeyen ölçüde bağımsız ve daha mücadeleci sendikaların, sosyalistlerin öncülüğünde deyim yerindeyse bir patlama yaşaması ama çok kısa yaklaşık 6 ay süren bir bahardan sonra da baskı altına olması. 1947 sonrasında da CHP'nin e, çerçevesini belirlediği bir sendikacılık rejimi. 1950 sonrası 1961 ile sembolik olarak e, sonu diyebileceğim dönem ise aslında CHP'nin anlayışının büyük ölçüde sürdürüldüğü e, iktidardaki parti tarafından ama e, sendikaların altık e, başka bir psikolojiyle başka bir havayla e, varlık kazandığı bir dönem. Siyasi tarihle emek tarihi arasındaki fark Önemli çünkü benim de dahil olduğum birçok emek tarihi alanındaki insanın yaptığı temel eleştirilerden biri bizim e, emek tarihimizin fazla siyaset ve hukuk belirlenimli devlet merkezli oluşu. Dolayısıyla sanki e, hukuksal dönüşümler otomatik olarak e, işçi hareketini de belirliyorlarmış gibi. oysa emek hareketinin kendi dinamiklerinden yani deyim yerinde ise daha aşağıdan baktığımızda veya içeriden baktığımızda hı hı. demek daha doğru. Ee, 27 Mayıs'ta bir anda e, biten değil, e, 61'le belki biten bir dönem. Çünkü 61'de e, artık işçi sınıfı e, Saraçhane mitingiyle birlikte 31 Aralık 1961'de bir anlamda deyim yerindeyse rüştünü ispat etmiş. Hı hı. Ve başka bir e, iklime, başka bir e, düzeye geçmişti. Başlı başına 50'leri bir araştırma konusu olarak değerlendiriyorsunuz. Bir de bunu kısaca e, başlarken bunda devam edelim mi? Evet. Şöyle baktığımızda hakim eğilimin, emek tarihçiliğimizde 50'leri biraz es geçmek veya parantezi almak hı hı. veya yeterince önemsememek yönünde olduğunu görüyoruz. Ben bu konuda birkaç e, şey yazdım. Biraz 50'lerle ilgili e, yapılan haksızlığa değinmeye çalıştım. Burada da kısaca belirttim. 1950'lere yönelik bu ...es geçme, parantezi alma eğiliminin altında iki şey olduğunu ben düşünüyorum. Bir tanesi özellikle bir dönem daha hakim olan Kemalist paradigmanın. Yani 60 27 Mayıs'ın gözlüğüyle bakan ve yeni anayasayla birlikte ve ona bağlı yasalarla birlikte... Asıl o tarihten sonra başlamıştır Cumhuriyet'te işçi hareketi diyen bir bakış açısıdır bu. Sosyal siyaset alanında da mesela Cahit Talas gibi e, eski hocalar vesaire bunu Alparslan Işıklı gibi mesela paylaşırlar. Daha Marksist cepheden, sosyalist cenahtan bakanlar için de şöyle bir şey var sanırım. Çok fazla belirgin işçi hareketleriyle, e, i̇şçi eylemleriyle işçi hareketinin sendikacılığı özdeşleştirmek. Dolayısıyla da 50'ler e, öyle grevlerin, direnişlerin görüldüğü bir dönem değildir. E, ve esasen 1960 ortalarından itibaren hız Hı. kazanmıştır bunlar. Dolayısıyla 50'lere yönelik biraz küçümseyici bir bakış e, hakim ola gelmiştir. Ama bir, bir nedeni de şu, 50'ler aslında yakın bir tarih, görece yakın bir tarih olmasına rağmen... Çok hakkı verilerek birincil kaynaklardan daha yeni yeni incelenen bir dönem. Hı hı. Bunun da etkisi var diye düşünüyorum. Peki bu dönemi karakterize eden, işçi hareketliliği açısından karakterize eden, şimdi makalenin de başından anlıyoruz ki grev hakkının peşinde. Dediğinize göre demek ki grev hakkı verilmemiş. O 61'den sonra alınacak herhalde. Ee, peki işçiler hak mücadelesinde ne tür yöntemler kullanıyorlar? Ee, bu dönemdeki işçi hareketliliğinin de işte ne bileyim kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya gelme bakımından belki patronla karşı karşıya gelme bakımından da bir sınırı oluyor galiba. Ee, daha sonraki dönemde bu aşılıyor mu ya da daha önceki dönemle mukayese edersek neler söyleyebiliriz? Aslında çok önceki dönemde yani Osmanlı'yla mukayese edersek... ...Cumhuriyet tarihinde 1960 ortalarına kadar büyük bir gerileme var. Yani işçi sınıfının eylem, düzey ve kapasitesi diyebileceğimiz şeydi. Çünkü bu ülkede 1908'de ya da bu ülkede demeyelim bundan biraz daha geniş bir coğrafyada... ...ama özellikle İstanbul'da, bugün de bu coğrafya içinde bulunan bu şehirde... ...veya müteareke yıllarında çok büyük işçi hareketleri oldu. Grevler, direnişler vesaire. Ama Cumhuriyet 1920'ler 30'lar tek parti dönemi ve sonrasında uzunca bir süre işçi hareketi az önce de söylediğim gibi çok e, ortada görünen sokak eylemleriyle kendini var eden e, bir hareket olarak gözükmedi. Ama 1950'li yıllara e, odaklanacak olursak 1950'li yıllar dünya konjöktürü açısından soğuk savaşın da tırmandığı yıllar. E, ...bu Türkiye'ye çok yansıyor... ...dolayısıyla... ...kesif bir antikomünist ve milliyetçi... ...ideolojik iklim var arka planda... ...çok egomanik bir şey bu... E, ...bu e, iklim içinde... ...doğaldır ki, beklenir ki... ...işçi hareketi en... E, ...ürkülen veya ürküntü... ...yaratan hareketlerden bir tanesi... ...o yüzden mesela işçi hareketi söyleminde... ...ellilere baktığımızda... ...meşrulaştırıcı araçlar... olarak ...çok fazla başvuruyor... ...yani biz de milliyetçiyiz ama... <gülüyor> Biz de antikomünistiz ama sıkça antikomünizm, komünizm karşıtı, komünizm teylim mitinglerinin yapıldığı bir dönem bu. Sendikalarını da aktif biçimde yaptığı bir dönem. Ama bu öykünün bir tarafı. Diğer tarafındaysa 1950'de her şeye rağmen şunu söylemek lazım. İşçi sınıfının da çok büyük oranda oy desteğiyle gelen bir parti var. Demokrat Parti. İşçiler diğer... Küçük insanları gibi toplumun aslında daha önce e, tatmadıkları bir duyguyu tadıyorlar ve yani biz de bu toplumun geleceğiyle ilgili e, sesimizi çıkarabiliriz duygusu hakim. Bu bir ölçüde Demokrat Parti ile kurulan patronaj ilişkileri aracılığıyla bir hak alma mücadelesi ama öte yandan sendikacılığın da önemli bir e, öğrenme dönemi 50'ler. Yani 50'lerde iş ihtilafları çıkararak, işverenlerle e, bazen daha yumuşak, bazen daha sert diyaloglar yaparak, e, zaman zaman e, kamuoyuna sorunlarını yansıtarak gazetelere veya kendi yayınları, dergileriyle dertlerini anlatarak ve bazen en aşırı biçimlerde ise fiili grevler, e, iş bırakmalar yaparak... E, ...lobicilik faaliyeti, kamuoyu yaratma faaliyeti yaparak e, o dönemin sınırları içerisinde e, hiç de küçümsenmeyecek bir sendikacılık pratiği e, var. Biraz da ayrıntılı baktığımız zaman bu yıllara. Bu e, 1950'li yılları çalışırken dediniz ya kaynaklardan dolayı da e, yeterli kaynak var mı? Varsa da yani belli ki var sizin söylediğinizden hangi kaynaklar esas olarak kullanılıyor? Evet. ...önemli birincil kaynaklar var... ...yeterince işlenmediğini düşündüğüm... Hı hı. ...bunların başında tabii... ...sendika yayınları geliyor... ...çok sayıda sendikanın kendi dergi veya gazeteleri var... ...bunların bazıları... ...epeyce devamlılık da eden... ...bazıları ise... ...arada çıkmış, hı hı. E, çıkamamış... E, ...ama... Yurt çapında yaygın mı yoksa belli merkezlerde mi bunlar? E, ülke çapında da var hı tabii... Mi? ...mesela Eskişehir gibi, Nazilli gibi... Hı hı. E, Adana gibi e, yerlerde, İzmir gibi ama tabii ki İstanbul ağırlıklı olmak üzere çok sayıda dergi var. E, gazeteler var. Özellikle de benim de e, çokça yararlandığım kitabımda da Gece Postası gazetesi. Hı hı. Yani deyim ise küçük insanın yani işçinin, esnafın, e, kenar mahalli yaşayanının, hı hı. sakininin sorunlarına yer veren. Mesela Gece Postası'nın özellikle de. Kemal Sülker'in iş ve işçi aleminden haberler köşesi bölümü genel olarak gazete ama özellikle o bölüm çok çok zengin bir kaynak hı hı. Yani Gece... diyebiliriz ki işçi hareketinin magazininden tutun da <gülüyor> genel seyrine kendi iç gerilimlerine temel taleplerine kadar birçok şeyi günbegün gün bulabileceğiniz önemli bir birincil kaynak Kim çıkarıyor geçe postasını? Gece Postası'nın sahibinin adını şimdi tamam. <gülüyor> hatırımda değil. Ee, günlük ama... bir gazete mi? Günlük bir tabii gazete tabii mi? günlük, günlük mi? bir gazete, ulusal Hı. bir gazete. Şeyi hatırlıyor musunuz hangi yıllar arasında yayın yapıyor? 1940 ortalarından 60 başlarına kadar Hı. yayın yapan bir gazete. Tam da sizin dönem yani. Tam, tam. Yani ben o 47-48-60... ...arasının tümünü günbegün... Gün ...taradığım <gülüyor> için çalışmalarında Orada, onun dışında... ...önemli kaynaklar olarak birkaç şey... ...zikredelim. Mesela Yıldırım Koç'un... ...iki ciltlik... E, Türkçü tarihinden Portreler isimli. Akademisyenlerin çalışmalarına... ...ben bir soruyla girmek tabii, istiyorum. Tabii. Yine devam ederseniz. Tabii, kusura bakmayın. Bu, bu dönemi çalışan akademisyenlerin... ...döneme ilişkin yaklaşımlarında bir... ...azımsama var galiba. Yani... Evet. E, ...sizin şu anda anlattığınız yaklaşımdan... Biraz daha farklı sanki böyle büyük grevlerle direnişlerle ortaya çıkmamış bir işçi hareketi olduğu için e, herhalde bir e, azımsama var. Bu azımsamanın nedenlerini şimdi ben hemen biraz söylemiş oldum ama siz biraz daha e, açar mısınız ve de e, bu döneme ilişkin yaklaşım nasıl olması gerekiyor? Bu Bunu da rica etsem. Evet e, yani bu dönemle ilgili bir bu dönemin bizzat tanığı olan aslında akademisyenler var. Mesela Orhan hı hı. Aslında bu ilginç de bir durum. Orhan Tuna, e, ünlü e, Kesler'in kurduğu e, iktisat fakültesi olan daha sonra sosyal siyaset kürsüsünde Kesler'in öğrencisi yani Türkiye'nin ilk kuşak denebilecek sosyal siyasetçilerinden biri ve 50'li yıllarda grev hakkını tutarlı biçimde savunan yoğun biçimde sendikalarla teması olan işçilere eğitim veren bir Akademisyen. E ama mesela onun da sonra yazdıklarında bu bakış açısı hakim. Yani 50'leri konuşmak istemiyorum. Karanlık yıllarda asıl 60'tan sonra başladı hı hı. 61'den sonra diye. İşte mesela burada demin dediğim bakış açısının etkili olduğunu düşünüyorum. Yani sonradan yazılan e, alternatif resmi tarihlerden bir tanesi aslında çok fazla Demokrat Parti dönemini Tümüyle karanlık bir dönem. Yani hiç konuşulması bile abes bir dönem olarak biraz hı hı. kodladılar. Ve onun etkisi var gibi. Orhan Tuna dediğinizden, dediğinizden şimdi aklıma tesadüfen bir şey geldi. Tarih Vakfı'nda epey bir Orhan Tuna şeyli, kitap var. Evet. Ee, onun kütüphanesinin damgasının vurulduğu bir kitap var. Onların çok önemli bir kısmı da Almanca. Evet. Yani e, sanıyorum... E, Alman iş Hareketi'ni, e, Alman Sol Hareketi'ni iyi takip etmiş birisi. Kesinlikle. Tabii. E, yani sadece sonraki dönemle kıyaslamak için açısından değil, belki de belki doğrudan Avrupa'yla mukayese ediyor ve e, oradan da e, yetersiz buluyor belki. Evet, tabii. Oradan da yetersiz buluyor. E, çünkü Almanya'da, diğer Batı Avrupa memleketlerinde de çok güçlü işçi hareketleri var. Türkiye'deki onlarla mukayese ederseniz doğru cılız. Onu teslim etmek <gülüyor> lazım Ama e, Burada şu da var tabi Mesela 1950 yıllarda e, Orhan Tuna da aslında çok böyle konuşmuyor Böyle yazmıyor Yani demek istedi <gülüyor> hani Bir daha hafıza unutma Yeniden hatırlama biçimleri vesaire diye Belki metodolojik başka konulara evet, girilebilir evet. ama e, Bu da kendisi bir konu olabilir belki <gülüyor> Tabii sadece Orhan Tuna dönemin tanıkları değil Sonrakiler için ise Diğerinin belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani 60'lar gerçekten çok heyecan verici çıkış yılları. Ardı ardına bereçler, kaveller, paşa bahçeler, hele hele 60 sonu evet, e, fabrika işgalleri ve işte derginin bu sayısında da 15-16 Haziran hı hı. vesaire, onun görkemi, enerjisi, görünürlüğü 50'leri daha da belki e, gölgede bırakıyor, silikleştiriyor gibi şimdi tam bu söylediğiniz dediniz ya işte karanlık yıllar diye tabir ediliyor. Şimdi ben işte 50'li yıllarda ne bileyim işte Saraçhane mitinginde hangi marşlar söylenmiş hangi şarkılar söylenmiş diye araştırırken epey bir boşlukla karşılaştım. Demir Küçük Aydın'ı aradım. Dedim ki sizin bir öneriniz olabilir mi? Demir Küçük Aydın dedi ki vallahi o zamanlar Plevne Marşı e, daha başını duman almış söylenirdi. Esas bildiğimiz marşlar 68'in sonunda e, yani yazılmaya söylenmeye başlandı. İşte, bu da epey bir şey gösteriyor. Tabi tabi. Avusturya işçi maaşını mesela işte 68'in sonlarında çınar altında sözlerini işte biz yazdık dedi. Ee, ama işte çok araştırırsam belki bir iki bir şey gerçekten bir boşluk var. Bunda belki şeyin de etkisi var. Sizin de dediğiniz gibi işte sokak gösterisinin sokaklarda nümayiş yapmanın daha az olmasıyla da belki bir ilgisi var. Ama orada müsaade buyur, buyur, bir lütfen. şey söyleyeyim. Yani şöyle bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bir dönemin genel eylem repertuarı veya düzeyi. Hı hı. Şimdi 50'lerde başka Aktörler sanki sokak gösterileri yapıyorlardı da işçiler yapmıyor diye de düşünmek lazım. Yani basın açıklamalarıyla her gün belki onlarca sokak gösterisiyle, mitingle dolu günlerde yaşıyoruz. 50'ler böyle değildi. Yani seçim zamanı mitingleri dışında bilebildiğim, izleyebildiğim kadarıyla zaten sokakta gösteri yapmak, eylem yapmak bir standart, bir rutin değildi ki. evet. Dolayısıyla yani işçi hareketinin de bu genel standartın çok ötesinde bir şey bugün de yapmıyor, bugün de yapmıyor. Ya yani bugün de işçi hareketi standartın bazen altında, bazen de o standardı yakalamış <gülüyor> durumda zaten. Doğru. <gülüyor> e, şimdi dolayısıyla e, o taraftan gidemiyorum. Yani o taraftan bir şey yapamayacağım. E, şöyle. ...kurguladım şeyi açıkçası, müzik kısmını. Biraz sonra Demokrat Parti daha çok konuşacağız, diye biliyorum. O taraftan bir şeyle başlayalım diyorum. Celal İnce ile başlayacağız, dostluk şarkısıyla. Yani direkt, direkt işçi hareketiyle alakası yok ama... ...dönemin havasını göstermesi açısından bir önemi olduğunu düşünüyorum. Amerika'nın Sesi Radyosu için 50'lerden hazırlanmış bir parça bu, Kore Savaşı'ndan sonra... Otuz plaklar olarak çıkmış. Gün aşırı çalınıyormuş radyolarda. E, yurt satında da e, bedava dağıtılmış. E, şimdi mesela şeye girdiğiniz zaman bulmak çok zor. Sözlerini bulmak kolay ama müziğin kendisini bulmak çok zor. E, o müzik içinde Cemal Ünlü'ye danıştım. O da dedi ki işte vazifesini görmüş, geçmiş gitmiş bitmiş dedi. Şimdi bu vazifesini <gülüyor> görmüş, geçmiş gitmiş bitmiş e, dostluk şarkısını dinleyeceğiz Celal İnce'de. <gülüyor> şiş alsımız yüreği şamur diyara zulh salama dalgalar hep durur Şem'd-i celali pınarları nehirleri <Gülüyor> takip programındasınız. Hakan Koçak'la 50'lerden 60'lara işçi Hareketi Grav Hakkı'nın peşinde başlıklı konuşmaya devam ediyoruz. Toplumsal tarihin 245. sayısında yayınlandı bu yazı. Ee, şimdi makalenizden e, anladığım kadarıyla oldukça yaygın bir işçi hareketi var Anadolu'da da. E, üstelik bir, bir hareketli bir yani hızla yayılan bir hareket var. E, bu Nasıl şey oluyor? Yani bunun motivasyonu nedir? Hangi illerde yoğunlaşıyor? Biraz bu konularda bilgi verebilir misiniz? Evet. Ee, aslında 1946'da az önce sözünü ettiğim bu kısa dönemde de bunun temelleri atılıyor. Yani aslında ilk iller düzeyinde işçi sendika birlikleri kurma fikri, projesi. Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'nin projesi. Aslında CHP bir anlamda yani 47'de o parantezi bitirip kendi e, yeniden sendika hareketi dizayn ederken bu işçi sendika birliği fikrini alıyor ve aynı isimle İstanbul Üç Sendikalı Birliği ile kuruyor. E, Doktor Rebi Barkın CHP'nin bu konuda görevlendirdiği isim. E, ve ilk sendikalar kurulurken de ve birlikler de kurulurken aslında büyük ölçüde CHP etkili. Ama 50'lerde artık daha kendi dinamikleriyle yürüyen. Bir şeye dönüşüyor bu. Ee, İstanbul'un dışında Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir, Hatay, Bursa, Diyarbakır'da il düzeyinde birlikler. Ege ve Karadeniz'de de bölgesel birlikler olduğunu e, görüyoruz. Ee, burada şu önemli bence aslında sendikaların çoğu o dönem küçük sendikalar. Yani iş yeri düzeyinde, işletme hı hı. düzeyinde ama şu fikrin olması ve bunun için sade fikir değil gayretin olması önemli altı çizilmeli. Bir araya gelmek bir araya gelerek e, yerel düzeyde güçlü bir e, birlik yaratmak etki gücünü yükseltmek bunu hatta bugüne getirerek de ben altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Mesela bu düzeyde bir yerel dinamizm bugün işçi hareketinin ihtiyaç duydu ve olmayan bir şey aslında. E, 1989 bahar eylemleri sırasındaki e, yerel düzeydeki şubeler platformu gibi oluşumlar mesela yeniden işçi hareketi kapasitesini yükselten e, şeylerdi. Ama e, sonrasında sönümlendiler. Burada e, nedir o şeyin altında yatan derseniz çok uzun yıllar aslında e, sendikasız, e, hak arama için elinde bir araç olmayan insanların çok kısa sürede Verili durumu, ciddi sınırlamalar söz konusu olsa bile elde ettikleri hakları hızlı biçimde kullanma gayreti içinde olduklarını. İkincisi, Demokrat Parti'nin yarattığı, az önce söylediğim iklimin de etkisi var tabii. Bu dönemde sendikacılar CHP ile Demokrat Parti arasındaki şeylerden, çelişkilerden, problemlerden yararlanıp kendi programlarını öne çıkarmak gibi bir şeyi... E, düşünebiliyorlar mı bunu e, filyata geçirebiliyorlar mı? E, açık konuşmak gerekirse aslında çok ağırlıklı bir kesimi Demokrat Partili, Demokrat Parti'ye oy veren hatta kimi aktiviste olan e, Demokrat Partinin Ocak Bucak teşkilatlarında görev alanlar e, ve aslında epeyce bir süre çoğunun umudunu Demokrat Parti'ye bağladığını söyleyebiliriz genel düzeyde. Ama burada bir parantez açalım modunu bağlamak demek hepsinin kayıtsız şartsız Demokrat Parti'nin politikalarını desteklediği veya ona muhalefet etmediği anlamına hı hı. gelmiyor ki grev hakkı konusu bunlardan biri. Çok yoğun bir partizanlık var 50'lerde baktığımızda aslında. Yani 50 öncesi CHP, 50 sonrası da DHP, Demokrat Partili işçilerin birbirlerini ihbar etme, işten attırmaya çalışma veya... Az önce söylediğim İstanbul Sendikalı Birliği'nin içine de yansıyan gerilimler var. Yani sürekli olarak farklı e, partilerin e, DP'li ya da CHP'li'nin etkili olduğu sendikalardan kimi bu birliğe giriyor, kimi çıkıyor, kimi muhalefet ediyor vesaire. <gülüyor> Ama totalde baktığımızda şunu da görüyoruz. Ellerin sonlarına doğru bütün bu partizanlıklara rağmen e, yine de belli bir olgunlaşma, belli düzeyde temel haklar konusunda bir bilinç e, durumu da var. Demin bahsettiniz yani içinde geçti iş ihtilaflarından. Evet. Bu yazınızda da önemli bir yer alıyor aslında. Evet. Bu döneme yani bu hareketli bir anlamak açısından önemini anlatabilir misiniz? Iş Tabii. Yani 1936 İş Kanunu eee toplulukta iş ihtilafları çıkarmak e, imkanını tanıyor işçilere. Bu toplulukla haklarınızı savunmanızın 1963'e kadar e, yasal anlamda, hukuki hı hı. anlamda yegane yolu. Hı hı. Yani toplu bir biçimde bir iş yerinde e, ya belli sayıda işçi veya 1950'de yasadaki revizyondan sonra sendikalar toplulukla iş ihtilafı çıkarma yetkisine sahipler. Ve e, önce bir kamu görevlisinin hakemliğinde uzlaşmaya çalışıyorlar. Talepleriyle ilgili işverenle ihtilafa düşüldüğünde. Bu uzlaşma sağlanamazsa İl Hakem Kurulu'na hı hı. gidiliyor. Eğer İl Hakem Kurulu'na da itiraz olursa tarafların Ankara'daki Yüksek Hakem Kurulu'na gidiyor. Ve bir zorunlu tahkim sistemi bu. Yani Yüksek Hakem Kurulu'nun kararı kesin. Bu işleyen bir süreç mi? yani? Tabii, tabii, hı hı. tabii. Yoğun olarak hı hı. 1950'den itibaren aslında 36'dan itibaren yasada yer bulmakla birlikte. Bu peki e, kurulun üyelerini kim atıyor? E, devlet, Artık. hükümet. E, önceleri İşçi ve işveren taraflarının temsil edilmediği bir e, kurul bu. Yüksek Hakem Kurulu. Ama özellikle İstanbul İş Sendikaları Birliği'nin, sendikaların uzunca süren muhalefetiyle 53 ya da 54 yılından itibaren işçi ve işveren tarafının temsilcilerinin de içinde yer aldığı bir kurula dönüşüyor. Ama ağırlıklı olarak... E, sosyal siyaset kürsüsünden hocalar e, onun dışında da bu alandaki bürokratlar çalışma bakanlığı bürokratları vesaireden oluşan e, kurullar bunlar. Hem il hakem kurulu hem yüksek hakem kurulu. Yüksek hakem kurulunun verdiği kararlar resmi gazetede yayınlanıyor. Dolayısıyla biz en azından yüksek hakem kuruluna gitmiş orada sonuçlanmış toplulukta iş ihtilaflarının sonuçlarını bugün e, bilebiliyoruz Hı -hı. izleyebiliyoruz ve hiç de azımsanmayacak kazadımlar sağlandığını görüyoruz. İhtilaf çıkaran sendikacılar e, argümanlarını geliştirdikleri, e, ekler yaptıkları, belgelendirdikleri dilekçelerle başvuruyorlar. Hı hı. Dolayısıyla yani e, sendikalar, işçiler haklarını nasıl savunduları görmek için de bu ihtilafları çalışmak önemli bir kaynak. Peki bu yani bunun engellendiği durumlar var mı? Yani engellenmeye çalışılıyor mu? E, yani ihtilaflar resmi yasal bir hak olduğu için hayır. Ama fiili olarak Hı -hı. işverenlerce ihtilaf çıkartan... ...bunun için çalışan sendika temsilcilerini işten çıkarmak... Hı -hı. E, ...veya ihtilafı isteyen işçilere baskı yapmak gibi... ...yani bugün de var Hı -hı. olan Hı -hı. şeyleri yapıyorlar. Ama bir kurum olarak iş ihtilafları e, çalışıyorlar. Hı -hı. çalışıyorlar tabii Hı -hı. ki. Yani bugünden de o zamana bakıldığı zaman kağıt üstünde o kararların e, öyle tek taraflı kararlar olduğu söylenemez galiba. Sizin öyle düşünüyorsunuz. E, tabii ki yani kurulların kararları Yüksek Hakem Kurulu bugün de olan bir müessese. Örneğin bugün de grev yasağı olan iş kollarında e, yine Yüksek Hakem Kurulu kararıyla sonuçlanıyor. Ama bu mesela buralarda eylemler yapılmasını kurul kararlarını veya işvereni öncelikle etkileyecek eylemler yapılmamasını e, getirmiyor. O zaman da Kurullar önlerine konan belgeler, bilgiler, işçilerin kendilerini savunma biçimleriyle vesaire etkileniyorlar hı -hı. tabii ki. E Artı önemli bir e meşruiyet kazanıyor tabii ki sendikalar, yani Buyur, resmi hı -hı. olarak halk savunucusu hı -hı. pozisyonda. Peki bu e, grev hakkı meselesinde en çok direten galiba İstanbul İşi Sendikaları Birliği. En güçlü birlikte o zaten. E, birlik grev hakkı için neler yapıyor? E, bu konudaki e, hükümet bunu nasıl karşılıyor? E, birlik e, öncelikle grev hakkıyla ilgili dönem dönem gündeme gelen birkaç kez 50 yıllar boyunca gündeme geliyor. E, aslında bazı taslaklar hazırlanıyor. Bunları destekliyor. E, ama ee, olmadığını, olamayacağını gördüğünde de bu konuyla ilgili kampanyalar başlatıyor. Özellikle e, 55 yılında başlattığı bir kampanya var. Az önce de konuştuğumuz gibi yani bugünkü anlamda bir kampanya gibi düşünemeyiz belki ama e, yine de birliğin bütün bağlı sendikalarının başkanlarının toplandığı basına açık toplantılar yapılan çalışma bakanı ziyareti çeşitli gazetelere Kanaat önderlerine gidilerek yapılan ziyaretler, görüşmeler ve birlik şunu başarıyor. Gerçekten yüzlerce belki makale yazı yayınlanıyor. Yani bir kamuoyu oluşuyor. Ee, görebildiğimiz kadarıyla dönemin çalışma bakanının daha sonları e, yapılan görüşmelerdeki tanıklıkları ifadeleriyle de görülen şu ki etkisiz de olmuyor. Yani Demokrat Parti gibi 1900... 47'den itibaren programında greve yer veren ama bunu bir türlü fiiliyata geçirmeyen bir parti üzerinde bu basınç önemli. Çünkü aslında çoğu kendi seçmeni olan sendikacılar <gülüyor> bir basınç oluşturmuş Hı -hı. oluyorlar. Niçin sözünüzü tutmuyorsunuz <gülüyor> diye. Bu dediğiniz yüzlerce makale çalışma nerede yayınlanıyor? kendi şey Günlük, gazetelerde, Günlük gazetelerde, e, dergilerde Hı -hı. E, sendika kongrelerinde sıkçı dile getiriliyor. Hı -hı. Sendika kongreleri önemli. E, çünkü o dönem mesela... E, Son derece küçük çaplı yerel sendikaların kongrelerinde bile mesela oranın o ilin milletvekilini hatta bazen çalışma bakanlığı veya bölge çalışma müdürü gibi ilgili bürokratları görmek mümkün. Hı hı. Sıkça katılıyorlar veya yabancı konukları vesaire. Dolayısıyla yani bir e, kamuoyu oluşturulabilecek dönemin e, sınırları içinde tüm kanallar etkili bir biçimde grev hakkıyla ilgili kullanılıyor. İstanbul Sennik Bildiğinin... raporlarına baktığımız zaman dönem çalışma raporları Bu raporların hepsinde de e, grev hakkı ile ilgili yapılıp edilenlere yer ayrıldığını görüyoruz yani bu hak temel bir hak olarak giderek artan bir tempoda aslında e, dile getiriliyor... kamuoyu oluşturuyor ama e... ama yumuşak bir tarzda yapıyorlar galiba. <gülüyor> yani şöyle e, geçiyoruz sizin makaledi siyasi iyi değil. İktisadi grev evet, yapacaklar mısın? Evet. O en sözün başında söylediğim mesele açısından önemli. Çünkü bir parantezle şunu söyleyeyim. Dönemin birçok sendikacısının anlatımlarında şuna rastlıyorsunuz. Ben sıkı bir demokrat partiliydim. Ama sırf sendikacı olduğum için uzun süre takibata uğradım. Ve komünistlikle itham edildim. Yani hak aramak hani Orhan Veli'nin şiirindeki gibi işte Haktan söz ediyorsun demek ki sen komünistsin diye bir dizesi var onun gibi. Dolayısıyla sürekli olarak biz komünist değiliz biz yıkıcı değiliz ha mesajını da e, vermeden bir e, arka plan bilgisi olarak söz etmek çok zor. O yüzden tabi bu arada Avrupa'daki demin söylediğiniz gelişmeleri de göz önünde tutalım. Oralarda çok ciddi genel grevlerin siyasi grevlerin olduğu dönemler. Dolayısıyla e, anti propaganda yapanların argümanlarından biri de bu. Hı hı. Yani grevlerle iktidar mı değiştireceksiniz, e, siyasete mi müdahale edeceksiniz? Hayır biz <gülüyor> iktisadi grev yapacağız. Esasında bu durum resimlerde bile belli galiba. <gülüyor> Hatırlıyorum 15-16 Haziran resimlerinde bile en önde Türk bayrağı vardır. Tabii, bu tabii. E, Burada basmışız sizin yazının girişinde. E, 61 ...şeyinde de... ...Saraçan'a mitinginde de... ...orada Türk bayrakları çok çarpıcı bir şekilde... ...yani biz... Tabii. ...biz milliyiz mesajını vermek galiba... ...çok önemli o baskıyı... E, ...yani komünçsiniz baskısını... ...def etmek için... ...bayrağı taşımak zorunlu anladığım kadarıyla... ...çok güçlü çünkü... ...Amerika Birleşik Devletleri ile... ...bağların çok kuvvetli olduğu... ...işte Kore'de savaş onlarla girdiğimiz ve... E, ...NATO şemsiyesi altında... ...yani... Türkiye'nin tarafını açıkça Soğuk Savaş'ta belli ettiği bir dönemden Ha bu arada şunu da tabii söylemek lazım. 1940 sonlarından başlayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin daha sonra doğrudan CIA'nin e, operasyonu olduğunu anladığımız çok ciddi sendikal faaliyetleri var. Yani e, Sovyet etkisine girmesin bu yeni yeni gelişmekte olan henüz cılız kendi yolunu bulmak üzere olan işçi hareketi diye... ...yoğun çabaları var. En meşhur ismi Irving Brown'dur. Sıkça zikredilir ismi ve... ...1952'de Türk İş'in kuruluş sürecinde de etkisi üzerinde durulur. Dolayısıyla bir de böyle bir şey var. Yani anti-komünizmi besleyen, Amerikan vari bir sendikal hareket yaratmak için... ...mesela sendika dergilerinin hepsine bakın. Büyük çoğunluğunda... E, Çeviri yazılar vardır. Amerikan işçi Hareketi tarihi dizi dizi hmm. böyle bir, iki, üç diye devam eder. E, Amerikan işçi Hareketi şimdi ne yapıyor, ne tartışıyor diye yoğun olarak. Onlar da seçme yazılar herhalde. Evet, evet. E, yani ajanslar, servisler tarafından e, servis edilen e, şeyler. E, Antikomünist e, sendikal hareketin yaratılması için bir entelektüel arka planda var. Oluşturuluyor bir yandan. Bu Celal İnce'nin e, Amerika şarkısını şimdi çalmak gerekiyor. Evet. <gülüyor> e, demin e, 61 Sarıçhane mitinginde işte e, Prevle Marşı'nın söylendiğini söyledim. Onun söz, hani hangi sözlerle söylendiğini bilmiyorum ama Prevle Marşı bu 60 askeri darbesi ne kadar olan süre içinde e, sözleri birkaç kere değişiyor ve çok e, bir başka Hmm, anlam kazanıyor. Şimdi Rui Su'dan dinleyeceğiz. Yani Münir Nurettin de söylemiş. Eee Plevne marşını aynı içerikle. Behi Behia Aksoy söylemiş, Safiye Ayla söylemiş. E, şimdiki dinleyeceğimiz Rui Su'dan bir konser kaydı zannediyorum bu. Kardeş kardeşi vurur mu? Şeyden gerçekten onu araştırmak gerekiyor lazım eğer bir yerde olabilirse. Saraç Ali mitinginde bu sözler mi söylenmiş onu bilmiyorum ama e, şimdi Rui sesinden dinliyoruz. 94.9 açıkladığınız fikri takip programındasınız. Hakan Kocak'la konuşmaya devam ediyoruz. Az önce Demokrat Parti'nin grev hakkı konusunda tutumuna ilişkin konuştunuz. Yani e, iktidara gelmeden önce başka şeyler söylediğini ama sonra bu meseleyi epey uzattığını. E, bir de CHP'nin tutumuna bakalım istiyorum. Ne gibi farklılıklar var? Evet, e, CHP 36 iş kanunu çıkaran ve açıkça grevi yasaklayan parti aslında. Hı -hı. 1947'de çıkan sendikalar kanununda da yine e, sendikaların grev yapmasını e, ikinci bir yasakla pekiştirmiş. Ve 1953'e kadar da tutarlı bir şekilde e, grev hakkını e, gereksiz gören, e, az önce söylediğim zorunlu tahkim sistemiyle devletin hakemliğinde işçi işveren problemlerinin aslında çözülebileceğini, çözülmesi gerektiğini, hı hı. bunun... Ee, milli bir çözüm olduğunu <gülüyor> düşünen e, bir parti. Ama 1950'deki büyük ağır yenilginin ardından CHP'de e, ciddi değişimler oluyor. Ve 1953'e gelindiğinde bu ciddi değişimlerin artık daha programatik düzeyde de yansımasını bulduğunu görüyoruz. Ve CHP ilk kez parti programına e, grev hakkını bu tarihte alıyor. Yani aslında sosyal e, gelişmeler CHP'nin ...kendi durumunu yeniden bir revize etmesini... ...gerektiriyor. Sonrasında bu daha da... E, ...artış gösteriyor. Artık... E, ...CHP'nin seçim afişlerinde... Hı -hı. E, ...işçilere yönelik e, propaganda... ...materyallerinde bu hak... ...yerini buluyor. Yani toplu sözleşme hakkı... ...grev hakkı. Özellikle de 1959'daki... ...ilk hedefler beyannamesi... ...evet Hı -hı. yani artık CHP'nin birçok konuda... ...temel... E, ...hakları... Tutarlı biçimde savunduğu bütünsel belge olarak ortaya çıkan belgede de yerini buluyor. O Neden? belgenin arkasındaki isim kimdir? Pardon. Biliyor musunuz yani şeyi o belgeyi kim hazırlıyor? Bir, bir ekip tabii. Ha, yani şey tabii. yok belirgin bir isim öne çıkmıyor. Yok ya bu daha genel bir şey. İçinde sadece grev hakkı da var. Aslında daha başka konularda da CHP'nin topluma artık farklı bir... Profil verdiği bir yani belge. Yani sırf çalışma hayatıyla ilgili değil. değil. değil, Hı -hı. değil. Daha Hı -hı. genel belge. Hı -hı. İlk hedefler beyannamesi. Burada da yer alıyor. Hatta kimi yazarlar şu yorumu yaparlar. 1961 anayasası ve 63'teki yasaların aslında metinlerin, ruhunun içeriğinin büyük ölçüde o Hı -hı. ilk Hı -hı. hedefler beyannamesinden Hı -hı. alındığını zaten biliyorsunuz o kurucu meclis içinde de meclis içinde de CHP'ler var vesaire. Yani ben biraz şuna benzetiyorum. 1947 ile 61'i iki istasyondan kalkan ve zıt yönde ilerleyen iki tren gibi. Yani birisi aslında erken bir dönemde toplu sözleşme, grev gibi temel sendikal hakları tanırken gitgide bundan uzaklaşan buna karşılık diğeri tanımazken e, gitgide oraya doğru e, evrilen iki ...1947-50 arasında şöyle bugün bakınca iyice tuhaf ve belki ironik veya trajik diyebilirsiniz şeyler var. Demokrat Parti veya bazen sol yayınlar bastırdıkça CHP'ler demeçler veriyorlar. CHP'ye yakın sendikalar. Vallahi biz grev istemiyoruz diye. <gülüyor> O düzeyde olmasa da yani o kadar yaygın olmasa da benzeri 50'li yıllarda da var. Bu kez Demokrat Parti'ye yakın olan kimi sendikacılar veya sendikalar bu grev tartışmanın alevlendiği dönemde daha böyle kör partizanlık yapanlar ya biz aslında istemiyoruz grev hakkı Plan diyorlar. Böyle de bir tuhaflık var ama az önce de söyledim genele baktığınızda parti kimliklerine rağmen mesela İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ni de oluşturanların Önemlice bir kısmı Demokrat Partili yönelimde. Ama e, grev konusunda kendi partilerini de e, çalışma bakanlarında eleştiren demeçler veriyorlar, sözler söylüyorlar. E, yani bir bilinç yükselmesinden e, söz etmek mümkün. E, bu dönemde grev yapmak yasak ama e, fiilen bazen de iş bırakma oluyor bunlardan birkaç tane örnek verseniz diyeceğim bu tırnak içerisinde yasal olmayan hareketler bunlar sonuçta grev yapmak yasak polisin tutumu nasıl oluyor İşte o grevcilerin polise karşı davranışları nasıl oluyor bunlardan konuşsak biraz e, aslında bu dönemde yapılan iş bırakmalarla ilgili kamuoyuna yansıyan tartışmalarda şu öne çıkıyor işçiler bu bir grev değildir aslında bu bir lock-off'tır. Yani işveren bizi buna zorladı. Hı. Aslında o bunun müsebbibidir hı hı. diyorlar. Yine işte bu meşrulaştırıcılık <gülüyor> meselesi. Ee, yani ama, işler mağdur ama gerçekten de mağdurdurlar. <gülüyor> <yani>. Mağdurlar <gülüyor> tabii ki. Ama açıkça biz grev yapıyoruz deme şansları hı. yok. Çünkü evet. ciddi hı. cezaları var. Artı dönemin atmosferi içinde hı. de bu Ama mesela bunların içinde... Epeyce e, kamuoyunda tartışma yaratmış, yansımış olanlarından biri İzmir Liman işçileri grevi. Hmm. E, orada hatta bir tür taşeron karşıtı bir eylemdir bu aynı zamanda. Limanlarda geleneksel olarak e, kurulu sistemde mağduriyet yaşayan işçiler en sonu iş bırakmada buluyorlar çözümü. Ciddi bir iş bırakma hem de yani gösteri yapmaya da e, meyil ediyorlar. Orada işte mesela polis gücüle karşı karşıya kalıyorlar. Mesela dönemin sendika dergilerinde, gazetelerde de bu tartışmalar oluyor. Yani bu grev midir, lockout mıdır? İşte işçiler grev hakkını istiyorlar. Niçin vermiyorsunuz? Böyle sonuçları neden oluyor vesaire. Kamuoyundan destek buluyorlar yani. Buluyorlar, biraz. evet. E, en azından belli bir kesiminden. Ama... E, Polisin çok çok sert e, olduğunu söylemek mümkündür. Yani genel bir önleyicilik var tabii ama mahkemeye de veriliyorlar ama mesela topluca 300-500 kişinin tümünün işten atıldığı yasada öngörülen cezaların en ağır biçimde verildiği de söylenemez. Yani bugün olduğu gibi aslında toplu hareketler e, çok sayıda insan tarafından yapıldığında bir tür sivil direniş haline geldiğinde ve kamuoyunda meşruiyeti olduğunda o kadar güçlü tepkiler almıyorlar ama bu hareketlerde sürekli hale gelemiyor. Yani daha kısa hı hı. E, derdi sorunu ortaya koyan e, ve daha sonra başka araçlarla bu mücadele yürütmeye hı. çalışan hareketler. Sert, işverenin sert e, davrandığı Yunus Çimento mesela krevi var. O Kartal'da İşbarak, Pendik arasındaki evet, fabrika değil evet, mi? Evet, e, meşhur. Orada da temsilcilere yönelik Baskılar, temsilcilerin işten çıkarılması hadiseleri hı hı. var. Buna yönelik grev hareketi var. Ee, tekstil alanında, limanlarda, e, fırınlarda, bir ara İzmir fırınlarında mesela iş bırakma eylemleri var. Tabii burada bir kaydı düşelim. Aslında büyük ölçüde e, kayıtlara geçmiş. Muhtemelen bundan çok daha fazlası var. Evet. Ama sonuç itibariyle gazetelere yansıyacak boyutta olmamış olabilir. Gazeteler bunları haber yapmamış olabilir vesaire. Şu fırın işçileri grevi dikkatimi çekti. Yani tek bir fırında değil. Evet. Birkaç fırın evet, öyle evet, mi? Yani evet. sanki bir iş kolu bazında şey gibi tabii, iş bırakma tabii. gibi oldu. İlginç şey. Evet. Aslında küçümselmeyecek bir birikim var. Mesela bugün pek düşünemeyiz. Birçok yerde simit fırını işçileri sendikaları Hı -hı. var. Yani belki tabii ölçek de küçük olduğu için bugünkü kadar fazla değil ama müzisyenlerin işte Simit Fırıdı işçilerinin vesaire yani bugün çok örgütlülükle sendikalılıkla birlikte anılması düşünülmeyen kesimlerin örgütlü olduğu, sendikalı olduğu garsonların. <gülüyor> Mesela Türk iş kurucularından birisi Garsonlar Sendikası başkanıdır. <gülüyor> İsmail Aras yanlış hatırlamıyorsun Ve en azından dönemin mesela büyük, e, önemli, şık restoranların birçoğunda sendikalı işçiler size hizmet ediyorlar, servis Hı. yapıyorlar. Etkinliklere müzisyenlerin sendikalarından insanlar gelip konser veriyorlar vesaire. Hı. Fırınlarda da evet var. E, yine Bursa'da var aslında fırın işçilerinin hareketleri o dönem baktığınızda. Küçümsenmeyecek bir fırın işçileri hareketi var. Bu dönemi e, bitirirken e, yani bitir, bit, bitişini simgelediğini söylediğiniz 1961 Saraçhane mitingiyle aslında programı da bitireceğiz herhalde. En az 100 bin kişinin katıldığı aslında çok azımsanmayacak bir miting. E, i̇sterseniz bunun döneminden bahsederek e, bitirelim sohbeti. Bu e, bence e, 1950'lerde bu belli ölçüde değinebildiğimiz birikimi sembolik olarak yansıtan ve işte hani diyoruz ya görünürlük sokak. İşte sokaksa sokak diye. 1927 Mayıs 1960'tan sonra aslında giderek e, artan sayıda işçi eylemi var sokaklara yansıyan. Mesela İzmir'deki ünlü çıplak ayaklı yürüyüşçüler gibi. E, çeşitli yerlerde yine yapılan fiili grevler gibi. işte sakal bırakma eylemleri vesaire. Hem ellilerin hem de bu dönemin birikimi. Ve uzunca bir süredir elliler boyunca az önce söyledik tempolu biçimde artan grev hakkını Yönelik artık beklentin en üst düzeye tırmandığı bir e, kesit bu. Hı hı. Ve artık yeni bir iktidar var. Tamam artık verilecek deniyor ama hala verilemiyor bir türlü. Top dolaşıyor ortalıkta. Büyük bir gövde gösterisi aslında bilebildiğimiz kadarıyla Selanik'tekileri bir yana bırakırsanız Türkiye İşçi Hareketi'nin ilk mitingi. Hı hı. Ee, yani Selanet'teki 1 Mayıs mitinglerini vesaire bırakın. Yani SALT işçi mitingi, işçi eylemi anlamında ilk o anlamda bir kere çok önemli, Hı -hı. sembolik bir önemi var. İkincisi o dönemin sendikalarının mali gücü e, kapasitesi vesaire düşünüldüğünde bu kadar büyük bir kitlenin e, organize edilip getirilebilmiş olması anlamında da çok önemli bir grev. Hı -hı. Üçüncüsü aslında ilk önce Taksim'de yapılmak istenip güncel tartışmalarda gönderme yaparsak. <gülüyor> Valinin çok ısrarcı itirazları nedeniyle bir şekilde Saraçhane'de yapılmış Hı -hı. olan bir miting bu. Ve dönemin işçi hareketinin bütününün katıldığı, çok ciddi ön hazırlıkları olan, oldukça profesyonel Hı -hı. bir miting ve dertlerini de işçilerin çok değerli toplu ve güçlü bir şekilde gösterdikleri bir miting. Dönemin e, sosyalistlerini şaşırtan ve heyecanlandıran bir miting. Nazım Hikmet'e şiir yazdıran bir miting. Meydanlarda hasretimize aykıranlar Türkiye İşçi Sınıfına selam e, tarihine baktığımızda belli ki hı hı. E, Saraçhane mitingini kast Sonraki kastırıyor. geçimleri de haberde, Tabii, haber veriyor. Türkiye İşçi Partisi'ni hatta giderek daha sonraki diskinde nitekim İstanbul İşçi Sendikaları Birliği tarafından organize edilmiş mitingtir ve birliğin o dönemki idarecileri sonra diskin tipim ve diskin de kurucusu olurlar. Hakan Koçak çok teşekkür ediyoruz bu programın da sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. E, programı e, aslında Hakan Koçak'ın önerisi yani önerilerinden biri olan Ahmet Kayan'ın parçasıyla bitireceğiz. Normalde çok gün yani günümüze yakın e, müzik parçaları konuya çok uymuyorsa çalmıyorum ama bu yani grev hakkı parçasının adı ve grev ile ilgili herhangi bir parça bulmak <gülüyor> mümkün değil. O kıymetli. Ahmet Kaya söylüyor grev hakkı. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teknik masada Ömer Şahin vardı. Ee, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben döven, demir Aşören demirdön. Oy bilesin ki ben ha. Bu toprak içinde şanlı. Su votum göte çopur ellerim avruru yoldu. Oy bilesin ki ben ha. Yerden cevahir söken zincirin yitirmiş dev, erken özredir yadım, grev hakkımı isterim, grev hakkımı isterim, grev hakkımı isterim, grev! Ben ha Aş demir döven Oy bilesin ki ben ha O soprak içinde şanlı Sıfatım kati çakır Ellerim avrur yağlı Oy bilesin ki ben ha Verden cüvahir söken zincirin yitirmiş dev erken üstredir ver grev hakımı isterim grev hakımı isterim grev hakkımı isterim grev